1561, numaralı konu, Hz. Peygamberin yüksek bir yere çıktıklarında söyledikleri sözler ve sahabilerin bir yerde konakladıklarında Allah'ı tesbih etmeleri, evet, Hz. Peygamber yüksek bir yere ya da bir tepeye çıktıklarında, ey Allah'ım, şeref sana aittir, senin şerefin her şeyden ve her yükseklikten daha yüksektir, bütün durumlarda ham sana mahsustur, derlerdi, Enes bin Malik söyle diyor, biz yolculuk yaptığımız sıralarda bir yerde konakladığımızda yüklerimizi indirinceye kadar, Sübbanallah demek suretiyle Allah'ı tesbih ederdik.